Kime Ahmet İnsel ile Ufuk Turun Ahmet merhaba Bu açık radyoda Şimdi sabahki Sekizden beri devam eden Ve gittikçe de Aslında endişe verici bazı Görüntülerle de artan bir müdahale durumu var büyüyecek gibi görünüyor yani normal o zamanki programımızı köşeyi yapamayacağız ama birkaç kelime et, etmeni istesek iyi olur herhalde birkaç kelime edersen evet e, tabii bu e, taksimdeki meydana bağlanıp biraz evvel e, mücelanında e, görüştüğünüz gibi oradaki gelişmeleri canlı yayınlamanız daha e, iyi olacak e, Taksim'deki e, direniş Gezi Parkı e, Merkezli başlayan direnişin Hedeflerini gözden kaçırmadan e, bu e, Bunun bir toplumsal hareket olduğunu Toplumsal hareketlerin Hem uzun vadeli hem kısa vadeli e, Hedefleri e, olduğunu e, dikkate almak gerekir Dikkat almak gerekir diye düşünüyorum e, Şahsen Kimseye evet ki bunu empoze edecek ne yedikim var ne e, böyle bir e, am amacımız olabilir. E, Gezi Parkı'nın e, park olarak kalması talebi temel taleptir. E, çünkü bununla başlayan bir hareketti ve bunu daha sonra daha genel bir talebe, genişleyen bir talebe, e, genişletmek daha kapsayıcı bir talebe genişletmek e, bir siyasal mücadelenin e, artık e, sonucu olmak gerekir. E, Diğer taraftan e, zannediyorum Gezi Parkı merkezli bir e, işgal ve pazarlık e, hükümetle bu konuda müzakere, e, hükümetle bu konuda e, görüşmelerin yapılması ve Gezi Parkı projesinin e, iptal edilmesinin e, sağlanması e, Taksim Meydanı'nın e, sürekli, bütün meydanın yani araç trafiğine kap sürekli kapanmasını e, gerektirmeyen bir e, bir durum kanal kanm bence e, bu bu önümüzdeki günlerde de zaten e, böyle bir e, gelişmeyi e, oradaki e, e, barikatları oluşturan kişilerde büyük ölçüde e, tasarlıyorlar diye zannediyorum böyle bir temizlik harekatını aniden başlatması ve bence bir gene zorlamayla iş çözme mantığının bir yansıması ama Gezi Parkı'nın içinde direnişin ve işgalin ve Gezi Parkı'nın park olarak kalması hareketinin ...diyesi olarak devam edeceğini... E, ...umuyorum. E, bundan sonrası da tabii oradaki... ...arkadaşlarımız karar verecektir. Evet aynen öyle. Gezi, Gezi Parkı için... ...Başbakanlığa davet edilecek bazı... ...isimler belli oldu gibi... E, ...haberlerin de çok... E, ...yani şeyden de... E, ...bir kez spekülatif olduğu ortaya çıktı... ...Mücella Hanım'la yaptığımız konuşmada... ...en azından... E, ...şeyle ilgisi olmadığı yani dayanışma. Taksim dayanışması ile ilgili kendisini Çünkü de çok basit Aslında çok basit. Taksim dayanışmasının e, getirdiği e, öneri paketinde birinci talep ana talep. Hepimizin katıldığı talep. Oradaki meydandaki insanların e, onayladığı talep. Gezi Parkı'nın park olarak kalması talep. Evet. Bunun aslında başbakanın insanlarla görüşmek, müzakereler etmek e, ya da ihtiyacı yok aslında. Yani şu o talep o kadar açık biçimde dile getirilmiş durumda ki e, o gelişmeler bu e, toplumsal e, gerginlik hali. Başbakan açısından o kendi bileceği şey ama en azından e, danışmanları söylüyorlardır. Başbakan açısından e, yarattığı pres, uluslararası prestij kaybı yarattığı iktisadi dalgalanmalar. Bütün bunlar bakıldığında Gezi Parkı projesi bunlarla kıyaslanmayacak kadar küçük, mikro ve dünyanın gelişmiş batı ülkelerinde demokrasinin olduğu ülkelerde hükümetlerin hiçbir zaman bu kadar ısrarlı olmalarına neden olmayacak kadar küçük bir proje aynı zamanda. Evet aynen yani Burada, burada Hükümetin hakikaten elinde çok büyük bir fırsat var. Kimse kapitalizmi lah edelim, para ekonomisine son verelim, hükümet istifa etsin, başbakan istifa etsin diye bir talepte bulunmuyor. Sokakta bağıranlar elbette bunun sorumluluk anlamında bağırabilirler ama gezi parkı, yani taksim denişimisinin kaleplerinin birinci maddesi ana maddesi bu ve burada hükümetin Artık yeniden pazarlık, müzakere bu tür şeylere girmesinin hiçbir gereği yok aslında. Çok basit. Evet. Geri adım atılması çok basit. Bedeli siyasi ve iktisadi bedeli olmayan bir şey bu. Kalkıp da bir nükleer santrali e, ertelemek kadar da anlamı olmayan bir şey. Bir nükleer santrale direnmek kadar iktisadi sonuçları olmayan bir şey. Yani hakikaten çok küçük. Dolayısıyla irrasyonel. ve insanları da herhalde öfkelendiren, daha da fazla öfkelendiren ve gelen de bunun bu kadar irrasyonel bir e, olay üzerinden bir e, e, direni üzerinden olması. Ama siz şimdi e, hemen uzatmayayım sözü taksim Meydanı'na Yön, yönelik Ba Peki abi. çok teşekkür ederiz. Görüşürüz. Ahmet İnsel Neci, 13